Oldu can hem bezmi canan, dinlemem sussun cihan. Gûşi canım dinlesin, ağramı canım söylesin. Bir zaman ben söyledim, kim bildi bundan böyle de? Gönlümün halin yıkılmış hanumanım söylesin. Meşhedim mahşer kesilmiş bende yok sözden eser kıssa rengini mi, huni revanım söylesin. Ben nihan oldumsa asarım nihan olmaz durur. Şanımı ahlafa sıyti cavidanım söylesin. Bir zaman olsun bana sengi mezarım tercaman. Ben yoruldum söylemekten tercamanım söylesin. <gülüyor>